No quiero la vida me la madre te Yıllardır kulağımda çınlayan Ama ismini hatırlayamadığım Ve kaderin onu bana geri getirmesini beklediğim bir şarkıyla karşılaştım En son bir kış ayında yağmurlu bir günde dinlemiştim Çamurlu, dar bir sokakta yürürken Şemsiyemden damlayan yağmur damlalarıyla Sabahtı Sabahın serinliğini kırmak için mahalledeki evler kömürle doldurmuştu odun sobalarını. Havada keskin bir kömür kokusu vardı. Sokakta yalnız ben, şemsiyemden damlayan yağmur damlaları. O zamanlar aynı mahallede doğup büyüdüğüm bir çocukluk arkadaşım vardı. Küçükken annem giymediğimiz elbiseleri onun annesine verirdi. Ve onlara giydirirdi anneleri. Ben kız o erkek olmasına rağmen... ...o gün çocukluk arkadaşımın vefat ettiğini öğrendim. 24 yaşlarındaydı. O keskin kömür kokusu... ...sabahın serindiğinde bir tokat olup çarpmıştı yüzüme. O sokaklardan geçerken... O da aklıma gelirdi sık sık. Yağmur yağardı. Şemsiyemden damlayan yağmur damlaları. Bazen sokaktaki su birikintilerine düşmemek için adımlarımı uzun atardım. Aklıma Orhan Veli gelirdi. Bedava yaşıyoruz, bedava. Hava bedava, bulut bedava, dere tepe bedava, yağmur çamur bedava diyen dizelerini. Ve Orhan Veli'nin 14 Kasım 1950'de Ankara'dayken belediyenin açtığı bir çukura düşüp iki gün sonra yoğun bakımda öldüğü gelirdi aklıma. Yağmur yağıyordu şemsiyemi. Şemsiyemden yağmur damlaları. Sonra ölümün nereden geleceğini bilemeyeceğimiz gelirdi aklıma. Hiçbir hesabımıza sadık kalmadığın ölümün. Mesela Cahit Sıtkı Tarancı gelirdi aklıma. Yaş 35, Yolun Yarısı Eder Şiiri Cahit Sıtkı, 70 yaş ömür bitmişti kendisine. Bunu Dante'nin ilahi komediyasından baz alarak hesaplamıştı. Dante, ilahi komedi eserinde insan ömrünün ortalama 70 yıl olduğunu belirtmişti. Ve Cahit Sıtkı, yaş 35, Yolun Yarısı Eder eserini ortaya koymuştu bunu da öğrenince. Sonra aklıma Cahil Sıtkı'nın ölümden çok korkuyor oluşu gelirdi. Ve bunu eserlerinde belli edişleri. Ne dönüp dolaşıyor havada kuşlar? Ölen kim? Sonra hayata 70 yaş ömür biçip, 46'sında vefat edişi, 24 yıla veda edişi... Gelirdi aklıma böyle bu şarkıyı dinlerken Yağmurlu, çamurlu ve keskin kömür kokusuyla dolan dar sokaklarda sabahları Dinlerken bu şarkıyı şemsiyemden damlayan yağmurdan damlıları